Sayın dinleyiciler, Alaaddin Yavaşça'dan Hicaz makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Kendisine eşlik edecek olan saat sanatçıları Ali Erköse, Armağan Boran, Carit Yeringül, Aydın Varol, Baki Kemancı, Bertan Üsküdarlı, Ömer Şaturoğlu, Ümit Gürelman, Barbaros Erköse, Rüştü Eriç, Sadun Aksüt ve Güngör Hosses. Program Katip Şelebi'nin Hicaz Perşebi'nden sonra Şevki Bey'in bir şarkısıyla başlıyor. Severim canı gönülden seni tersaç çiçeğim seni kabilme görüp sevmemek ey gözbebeğim